her sohbetimizin başında da dediğimiz gibi muhakkak ki Allah subhanahu ve Allah subhanahu ve teala iman edenle küfredenleri birbirinden ayıracak, geceyle gündüzün birbirinden ayrıldığı gibi, inananla küfredeni, amel edenle etmeyeni kalın çizgilerle ne yapacak? ayırt edecek ki inanan da küfreden de ne yapsın ortaya çıksın ve kitabında da dediği gibi inanan da açık delillerden sonra inansın küfreden de açık delillerden sonra ne yapsın küfür etsin diyor ve bizim yaratılış gayemize baktığımızda kardeşlerim ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor İbn Abbas ne diyor her sözde, her işte, her amelde beni ulasınlar diye yarattım demek istiyor. Diyorum. Bizim yaratılış gayemiz bu. Fıtratımızın icabı Rabb'ı bilme, yaratılışımızın icabı ise nedir? Birleme. Her sözde, her işte, her amelde. İşte kardeşlerim, Allah subhanahu ve Taala'nın bizleri bu şekilde imtihana tabi tutması ve imanla tanışana kadar belli bir süreçten geçerken bizlere yüklemiş olduğu birçok huy hasletleri kayda alınması ve imandan sonra da bunların teker teker imtihana çekilme olayları vardır. Düşünün iman bahsinde biz ahirete imanı gördük değil mi? Bunun bize faydası ne? Aynen Cibril hadisinde geldiği gibi İman nedir sorusuna? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yukarıdan aşağıya kadar sayıyor. Neydi bu saydıkları? Allah'a iman. Onun gönderdiği elçi kim? Meleklere iman. Getirdiğine Allah'ın razı olduğu hükümleri yani kitabı. Verdiği kim? Allah'ın insanlar içinden seçmiş olduğu o Resuller dediğimiz insanlar. Ve bunun akabinde ise bunların hepsini kayda alan ve ahirette hesabı bildiren kabir, sur, diriliş, kitap, terazi vesaire gibi birçok konuları için alan nedir? Ahirete imandır. Bir de bunların hepsinin sanki bir test tipinde olan ve hakikaten teslim olup olmadığını imtihan eden bir vaka daha var. Bu da hangi bölümdü? Allah'ın razı olup da acaba kullarım benim razı olduğumdan razı olacak mı dediği bölüm var ki bu da nedir? Kader dediğimiz bir bölümdür ki hakikaten çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Daha önceki derslerde yaptığımız gibi. İşte ahirete da çok cüzleri var kardeşlerim. Çok cüzleri var. İşte geçen haftaki derslerde de işlediğimiz gibi birçok maddelerini gördük ve en son İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inme meselesinde kalmıştık. Bu hafta inşallah oradan devam edeceğiz. Ve bu dersleri yapmamızın amacı nedir dedik. Dünyadaki olaylar her ne kadar olup cereyan etse de insan dinini bilerek bu vakalara yaklaşmasıyla bilmeden vakalar olduktan sonraki bakması nedir? Çok çok farklıdır. Ve iblisin de her yönden yaklaşmasını sağdan soldan, önden, arkadan her taraftan da kuşatmasını içine alacak olursak hakikaten çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Kardeşlerim İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle alakalı vakaya baktığımızda Önce kendisini bir tanıyalım. Gelen hadislere bakmış olduğumuzda İsa ne uzun ne kısa olacak, orta boylu alt elini geniş göğüslü saçları düz ve uçları lülelle gibi kıvrım kıvrım sanki banyodan yeni çıkmış gibi ıslak ve taranmış olarak kulak memelerinden aşağı iki omuzun arasından sarkan bir adamdır diyorum. Bu konuda gelen rivayetlere baktığımızda Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Allah reçel ve vesselam ben diyor Miraç gecesi Musa'yı gördüm İsa'yı da gördüm o orta boylu, alt tenli sanki banyodan yeni çıkmış gibi idi yani her tarafı su damlacıkları olan bir insandı diyor. Yine Bukhari'nin naklettiği İbn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim aleyhissalatü vesselam ben İsa, Musa ve İbrahim'i gördüm. İsa altenli, saçlı ve geniş göğüslüydü diyor. Yine Müslümde gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben Hicr'deyken Kureyş bana soruyordu. İsa'yı namaz kılıyor gördüm. O bana insanlar içinde en çok Urve bin Mesud es-Sekafiye benzeyendir demiştir. Yine Buhari ve Müslüm'de gelen bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir rüya görüyor. Bu rüyasının bir bölümünde ben diyor bu gece rüyamda Kabe'de kendimi diyor tavaf ederken esmer bir kişiyle karşılaştım. Sanki o esmer insanların en güzeliydi. Başının saçı taranmış gibi su damlatarak iki omuz arasında sarkıyordu. Elleri iki kişinin omuzlarına koymuş Kabe'yi tavaf ediyordu bu kimdir diye sorduğumda bana bu Mesih bin Meryem'dir denilmiştir başka bir rivayette aleyhissalatü vesselam İsa aleyhissalatü vesselam için altenli demiştir yine bir rivayette saçları taranmıştır diye gelmiştir demek ki İsa aleyhissalatü vesselam'ı hadis şerifler o kadar net anlatıyor ki kardeşlerim, gören birisi ne yapacak? Hemen tanıyacak. İsa Aleyhisselam'ın inişine baktığımızda Kardeşlerim Büyük alametler Diğer sohbetlerde de söylediğimiz gibi Aynen diyor Birbirini takip eden olaylardır. Biri oldu mu Hemen öbürü kendisine ne yapacak? Takip edecek diyor. Beccal çıkıp Yeryüzünde fitne ve fesat Yayıldıktan sonra Allah subhanahu ve teala, İsa aleyhisselamı gönderecek. O Şam'ın, Doğu tarafında, Beyaz minareye benzeyen, Dikili taşlar üzerine, iki parçalı elbise içinde, Ellerini iki meleğin, Kanatların üzerine koymuş olarak inecek, Diyor. Başını aşağı eğince, Su damlar, yukarı kaldırdığında da, Onlardan iri, inci taneleri gibi duru, Ve güzel bir su iner. Artık hiçbir kafir için, onun nefesinin rüzgarını diri olduğu halde bulması mümkün olmaz. Onun nefesi de gözünün göreceği yere kadar ulaşır diyor. İsa Aleyhisselam kardeşlerim Allah için savaşan Müslüman bir topluluğun üstüne inecek. Onlar deccalı öldürmek için bir araya toplanmış olacaklar. Namaz kılacakları vakit İsa Aleyhisselam iner ve o topluluğun imamının arkasında cemaat olarak namaz kılar diyor. Ee, bu ifadeler İsa Aleyhisselam'ın ineceğini ve Mehdi'nin ordusuna katılacağını ve namaz kılarken insanların Mehdi'si olan ki geçen hafta Mehdi'yi işlemiştik Deccal'ı işlemiştik ee, oradaki topluluk hemen İsa Aleyhisselam'ı tanıyacak ve buyurun namazı siz kıldırın diye kendisini öne davet ettiklerinde o ne diyecek? Ben Muhammed'in dini üzerine yaşamakla emrolundum ve onun imamına tabi olmakla emrolundum diyerek cemaattaki yerini ne yapacak? Alacak. Evet, Bu da İsa Aleyhisselam'ın inişiyle alakalıdır. Ee, İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle alakalı birçok deliller var kardeşlerim. Bunlardan mesela bir tanesi Rabbimiz Subhanahu ve Teala Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağırışmaya başladılar. Şüphesiz ki o İsa kıyametin ne zaman kopacağının bilgisidir diyor Zuhruf 57'den 61'e kadar. Bu ayetler kardeşlerim İsa Aleyhisselam'dan bahsetmektedir. Ayetlerin sonundaki şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir sözünün manası yani kıyametten önce İsa Aleyhisselam'ın inmesi kıyametin yaklaşacağının alametidir ayetteki lam ve ayın harflerinin harekesi üstün olarak okunursa mana İsa Aleyhisselam'ın inmesi kıyametin alameti ve belirtisidir bunu İbn Abbas ve Mücahit böyle rivayet etmişlerdir Yine İmam Ahmet bu ayetin tefsirinde i̇bn Abbas'tan o alamet kıyametten önce İsa Aleyhisselam'ın inmesidir demiştir. i̇bn Kesir de e, doğru olanın bu olduğu diye nakletmiştir. Yine kardeşlerim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Nisa suresinin 157, 158 ve 159. ayetlerini okursanız onlar ne diyorlardı? Ve Allah Resulü, Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledi. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce onun mu ona muhakkak iman edecek ve kıyamet günü de o onlara şahit olacak diyor. Ki hadis-i şerifte hatırlarsanız kardeşlerim İsa inecek domuzu öldürecek haçı ne yapacak kıracak diyor İşte bu ayetlerde Yahudilerin İsa aleyhisselamı öldüremediklerini ve asamadıklarını fakat Allah subhanahu ve teala'nın onu semaya kaldırdığını ne yapmakta göstermektedir nitekim Rabbimiz subhanahu ve teala Ali İmran 55'te ise Allah dedi ki ey İsa seni vefat ettireceğim ve kendi katıma yükselteceğim Kardeşlerim bu ayet ahir zamanda ehli kitaptan olanların İsa Aleyhisselam'a iman edeceğini göstermektedir. Bu da İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne dönüp orada ölmeden önce olacaktır. Bu konuda sahih mütevatir hadisler gelmiştir. Evet, o şu anda gökte diri bulunmaktadır ve ahir zamanda yeryüzüne inecektir. Ve Allah'ın buyurduğu gibi o gün yeryüzünde bulunan ehli kitaptan herkes ona iman edecektir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. Bu böyledir. Ve şu anda Allah'ın takdir ettiği bir şekilde semada durmaktadır. Belki bize göre ölü şekildedir ama Allah indinde diridir ve inecektir. Ehli sünnetin itikadı budur. En doğrusunu yine Allah bilir. Ama ayet-i kerimenin de işaret ettiği gibi ehli kitaptan her biri İsa ölmeden önce ona iman edecek. Yani yeryüzünde daha önceki rivayetleri de şöyle bir toparlarsak burayı daha net anlaşılır inşallah. İsa aleyhisselamın inmesinde yeryüzünde ne var? Reccal'ın fitnesi var değil mi? Bir de iman küfür savaşı var. Yani artık bütün dinler kalkıyor. İnanan inanmayan çünkü Yahudi de Hristiyan da ne yapıyor tek bayrak altında hepsi toplanıp tek vücut halinde Müslümanlara saldıracaklar İşte bu ortamda İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle onlar da haklılığını ne yapacak kaybedecek bunu anlatabildim mi çünkü onlar kime inanıyorlardı şu an ellerindeki iddia ettikleri İncil kimi İsa Aleyhisselam'a inanırarak iddia ediyorlar değil mi İsa Aleyhisselam inip de o ellerindeki İncil'in e, aslı olmadığını, yalan olduğunu ve kendisine verilenin olmadığını söylerse ne olur? Ne iddia edecek bunlar? Bir iddiaları Hiçbir iddiaları kalmayacak. Ve İsa Aleyhisselam kimden sonra gönderildi? Musa Aleyhisselam'dan sonra. Ve onun dinini yani Tevrat'ı tasdik etmekle gönderildi değil mi? Ama buna rağmen Yahudi hahamları ne yaptılar? Yine kendisine iftira ettiler. Ta canına kadar kastettiler. Ve İsa Aleyhisselam'ın gelmesi, domuzu öldürmesi, haçı kırması da nedir? Allahu Alem. Tabi en iyisini Allah bilir. Onların bu batıl olan dinlerinin bütün maskelerini ne yapma? Düşürmedir. Ve ortada sadece İslam kalacak. Ve bunun dışında batıl olan dinler kalacak. Allah subhanahu ve teala hepimize rahmet etsin. Yine kardeşlerim İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle alakalı hadislere baktığımızda bu sefer Bukhari ve Müslim'de nakledilen rivayetlerde ve Vesselam Efendimiz diyor ki Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın inmesine az kalmıştır Adaletle hükmeder, haçı kırar, domuzu öldürür, savaşa son verir Mal o kadar çoğalır ki kimse zekat kabul etmez Öyle ki bir tek secde etmek bile dünya ve içindekilerden daha hayırlı olur. bu Hüreyre diyor ki isterseniz şu ayet-i kerimeyi okuyun. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecek. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. Nisa 159. Bu hadis-i şerifte baş tarafını zaten zikrettik. Düşünün, Beccal fitnesi ortadan kalkınca ve iman küfür savaşı olup da iki ordu karşılaşıp iki ordu da akşama kadar yok olup, ertesi günü tekrar, ertesi günü tekrar olur ve en son Müslümanların zaferiyle sonuçlanırsa e, yeryüzü ne olur? Birçok pislikler de ne yapar? Temizlenmiş olur. İşte yeryüzünün hakim olması, fitnenin yok olup gitmesi de böyle kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İsa bin, İsa bin Meryem indiğinde, imamınız sizden olunca haliniz nasıl olur, diyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimden bir topluluk, kıyamete kadar hak üzerinde savaşarak, değişmeden devam eder, İsa bin Meryem iner, onların emirleri der ki, bize namaz kıldır İsa, hayır. Allah'ın bu ümmete bir ikram olarak onların bazısı bazılarına emir olur der. Bunu İmam Müslüm iman Babı'nda naklediyor kardeşlerim. Yine İsa Aleyhisselam'ın inmesi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aslında peygamberler baba bir kardeştirler. Anaları ayrıdır, dinleri birdir. Ben Meryem oğlu İsa'ya insanlar için en yakın olanım çünkü benimle onun arasında başka bir peygamber yoktur o ileride inecektir eğer onu görürseniz şöyle şöyle tanırsınız diyerek ne yapıyor onun alametlerinden haber veriyor Allah subhanahu ve teala Muhammed ümmetine iman nasip etsin birlik, beraberlik nasip etsin kardeşliklerini pekiştirsin kardeşlerim İsa Aleyhisselamdan alakalı Gelen rivayetler tamamen mütevatir rivayetlerdir. 28 tane hadis vardır bu konuda. Bunlar basit değildir. Ve ravileri, sika, anlatılan manalar tamamen e, şaibesiz gelmiştir. Ama bazı taifeler akılları almadıkları için ne yapmışlardır? Deccal, Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın inişini toptan ne yapmış? İnkara gitmişlerdir. İnkara gitmelerinin sebebi nakli bir delile dayanmaz kardeşlerim. Bunu anlatabildim mi? Sırf akıllarına uymadığı için düşünün Allah Subhanahu ve Teala Kehif suresinde mağarada kalan insanlardan bahseder. Okudunuz değil mi burayı? Onların sayısı size alakadar etmez diyor. Bu bir imtihandır diyor değil mi? İşte onlar şu kadar, şu kadarları köpek, işte sayıları şu kadardır, işte şu, şucudur. Allah onları 300 veya daha fazla ne yaptı? Uyuttu. Allah buna kadir mi? Kadir mi? Tabi. Amenna ve Peki Bakara suresinde Uzehir aleyhisselam, aleyhisselam geliyor ne yapıyor? orada e, yakılmış, yıkılmış biz kavmi koskoca e, bir şehri birisi kılıçtan geçirmiş insanlar toplu vaziyette cesetleri yerde. Merkebiyle oradan geçerken bunları görünce ne diyor? Ya Rabbi bunları nasıl dirilteceğim? Böyle bir soru soruyor mu? Allah subhanahu ve teala ne diyor? Biz onu yüz sene uyuttuk. Sonra uyandırdık. Yemeğine bak dedik tamamına yemeği bozulmamış. Yüz sene bir insanı yemeği durur da bozulmaz mı? Bozulur. Ama Allah ol dedi mi? Bitti. Merkebine bak. Toz toprak olmuş. Biz diyor onun gözünün önünde kemikleri dizdik, et giydirdik de merkebi ne yaptı? Anırmaya başladı diyor. Ve Uzair Aleyhisselam merkebine binip kavminin içine geldiğinde ne yaptılar hemen onu ilah edindiler yani Kur'an-ı Kerim'e gittiğimizde ölümle alakalı meselelere baktığımızda demek ki Allah istedi mi ol dedi mi ne yapar biter yani şüphe içinde olanlara Kur'an'da birçok misal var bundan şüphe ediyorsan bunu da inkar et diye ne yaparsın dersin inkar edilemeyecek kadar güneş kadar net deliller var. Buraya anlatabildim mi? Ve dikkat ederseniz Keyif suresindeki bu vaka ve Meryem'de gelen İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılmasındaki hikmet nedir kardeşlerim? İnsanlar öldükten sonra dirilme, dirilmeyi ne yapıyorlardı? İnkar ediyorlardı. Allah subhanahu ve teala da o insanlara ne yaptı? İhtar babında İsa Aleyhisselam'ı da ne yaptı? Babası etti ve onu göğe yükseltti ve tekrar kıyamete yakın indireceğini kitabında da zikretti. Ama idrakla başlayıp teslimiyetle devam eden bu kullukta akıl nimetini yerli yerince kullanamayan insanlar maalesef şeytanın da verdiği vesveseyle kabul edip işittik, itaat ettik diyeceğine ne yaptılar? işittik isyan ettik yoluna giderek birçok vakayı inkara gitmişlerdir ki bu vakada inkarlarından bir tanesidir. Allah hidayet etsin o kesime de diyeyim. Kardeşlerim İsa Aleyhisselam'ın inmesinde hikmetler vardır. Birincisi İsa Aleyhisselam'ı öldürdüklerini iddia eden Yahudilerin bu yalanlarını gösterme ve daha önceki bölümlerde de anlattığımız gibi onların başı olan deccalı öldürenin İsa Aleyhisselam olduğunu açıkladık ki demek ki onlar Yahudiler İsa'yı biz öldürdük demelerinin yalan olduğunu ortaya çıkarma İkincisi, İsa Aleyhisselam İncil'de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin üstünlüğünü görmüştü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında İncil'deki vasıfları şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaştırmış gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler. Fetih 29 İsa Aleyhisselam kendisini o ümmetten kılması için Allah'a dua etmişti. Allah Subhanahu ve Teala da onun bu duasını kabul etmiş ve İslam dininde yeri olan bir idareci olması için onu ahir zamana bekletmişti. İmam Malik diyor ki kardeşlerim, sahabeler Suriye'yi fethettiklerinde Hristiyanlar şöyle demiş, vallahi bunlar havarilerden daha iyidir. İbni Kesir, onlar bu sözlerinde doğru söylemişlerdir. Çünkü bu ümmetin kitabı ve kıssaları diğer ümmetlere göre daha üstündür demiştir. İmam Zehebi, Allah kendisine razı olsun, İsa Aleyhisselam hakkında şöyle diyor o hem peygamber hem de sahabedir çünkü o miraç gecesi Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş ve ona selam vermiş ve o en son ölecek sahabedir demiştir üçüncüsü hakikaten güzel hikmetler var burada İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesinin nedeni topraktan yaratılıp da yeryüzünde ölmeyen bir canlı olamayacağı için orada defnedilemeyecektir onun inişi Deccal'ın çıkışına denk gelecek ve İsa Aleyhisselam onu öldürecektir. Demek ki burada bir sünnetullah da tecelli edecek. Burayı yakaladınız değil mi kardeşler? İsa Aleyhisselam her ne kadar göğe yükseltilse de Allah'ın sünnetullahı nedir? Ben ezelde Adem'i ne yaptım? Topraktan yarattım. Ve yine ne yapacak? toprağa iade edeceğim diyor. Çünkü kabir azabıyla alakalı meseleleri hatırlarsanız eğer müminlerdense ne olacak diyor. O ruh diyor alınırken ölüm meleği ona en güzel surette gelecek. O kula diyor hiçbir diyor e, güzellik isabet etmese ölüm meleğinin o geliş şekli ne yapacak? Yetecek diyor. Ve onu diyor yanındaki yardımcılarla 40 tane güzel kokulu bohçaya ruhunu alacak ve göğe doğru yükselecek. Birinci kapıya geldiğinde görevli melek ne yapacak soracak diyor. Bu kim? Falan salih kul. Ona kapı açılacak ve semaya kadar bütün kapılar böyle olacak diyor. Ve Allah subhanahu ve teala'nın huzuruna geldiğinde Allah subhanahu ve teala ilmiyle her şeyi bildiği halde bu kim diye soracak. O falan salih kul deyince Allah subhanahu ve teala ona götürün yerini gösterin denilecek diyor. Melekler ona götürüp nereyi gösterecekler? Cehennemdeki yerini. İşte senin yerin burasıydı. Ama işlemiş olduğun salih amele binaen Allah da senin yerini burayla değiştirdi diyerek cennetteki yeri gösterilecek ve Allah'ın huzuruna tekrar gelecek diyor. Vallahazze ve, ve celle ne diyecek? Götürün bunu toprağa iade edin. Çünkü ben ezelde böyle takdir ettim diyecek diyor. Ve okul getirilecek ruhu bedene iade edildiğinde okul <gülüyor> başlayacak diyor. Daha ne duruyorsunuz? Beni hadi hemen toprağa koyun diyecek ama kimse bunu duymayacaktır. Böyle devam ediyor. Kafir ruhluysa beni nereye götürüyorsunuz? Daha benim yapacak işlerim vardı diyecek ama diyor. Kimse bunu ne yapmayacak? Hissetmeyecek diyor. İşte buradaki hikmet de neymiş kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'nin sünnetullahıdır. Ademoğlu topraktan yaratılmış ve toprağa ne yapacak? İade edilecektir ve kıyamete kadar orada kalacaktır. İsa Aleyhisselam da buna dahildir. Yine kardeşlerim ee, bu inmesindeki hikmetlerden birisi o Hristiyanların yalanını ortaya çıkaracak ve onların saçma inançlarını yok edecek onun için inecek haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizceyi kaldıracaktır onun zamanında İslam'dan başka hiçbir din ne yapmayacak olmayacak diyor Efendimiz. yine kardeşlerim onun bu özelliği a.s.f. şu sözünden dolayıdır ben Meryem oğlu İsa'ya insanların içinde en yakın olanım. Benimle onun arasında başka bir peygamber yoktur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu özelliğiyle insanlar içinde kendisine en yakın kılmıştır. Çünkü İsa Aleyhisselam kendisinden sonra onun geleceğini müjdelemiş ve insanlara ona iman etmelerini ve ona tabi olmalarını tebliğ etmiştir. Nitekim Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında ne diyor saf altıda benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim yine hadis şerifte sahabeler ya Resulullah bize kendini tanıtır mısın dediklerinde ben İbrahim aleyhisselamın duası İsa aleyhisselamın da müjdesiyim demiştir o hadis ayı ben iki kurbanlığın oğluyum atam İbrahim'in duası o ifade ayrı buradaki ise ben İbrahim'in yani babam İbrahim'in atam İbrahim'in duası İsa'nın da nefiyim müjdesiyim diyor. Ve İsa Aleyhisselam'la Allah Resulü Sallallahu Vesselam arasında arasındaki ne kadar yıl var? 500 sene fark vardır. Evet. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın bu şekilde halk edilmesi, yaratılması da bizim için neymiş bir imtihan vesilelerinden bir tanesi. Allah hayırsız şarsız neden, nasıl sorusu sormadan, iman eden samimi kullardan eylesin bizi. Kardeşlerim, İsa Aleyhisselam indiğinde hangi şeriatla hükmedecek? İsa Aleyhisselam indiğinde Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla hükmedecek ve ona tabi olanlardan olacak. Yeni bir şeriat getirmeyecek çünkü İslam dini en son dindir ve kıyamete kadar geçerlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hiçbir peygamber gelmeyeceğine göre İsa Aleyhisselam'da o dünlen dinle hüküm veren birisi olacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde İsa bin Meryem indiğinde imamımız sizden olunca haliniz nasıl olur? buyurmuştur. Ve Yine Yüce Allah'ın kitabı ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle imamlık eder demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde ümmetimden bir topluluk kıyamete kadar hak üzerine savaşarak değişmeden devam eder. İsa bin Meryem iner. Buyurun. Aleykümselam. Ee, İsa bin Meryem iner ve Onların emirleri der ki gel de bize namaz kıldır. İsa hayır. Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak onların bazısı bazısına emir olur demiştir. Ee, kardeşlerim İsa peygamber olarak inecek Ali ve Selam'ın dininden başka bir şeyle hükmetmeyecek. O indiği gibi indiği gibi İslam dininin emir ve nehileri neyse ona ne yapacak? Tabi olacak. Bunu da en güzel açıklayan Naslar'dan bir tanesi hatırlarsınız. Hazreti Ömer Yahudilerin elindeki Tevrat'tan bazı nüshaları alarak Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve ne demiştir? Ey Allah'ın Resulü Tevrat'tan bazı ayetler sana okuyayım mı? Rabbim'in ayetlerini dediğinde ve cevap gelmeden hemen okumaya başlamış kafayı kaldırıp da Allah Resulüne baktığında gözleri kıpkırmızı boyun damarları ne yapmış şişmiş vaziyette görünce ne diyor vallahi diyor kardeşim Musa aranızda olsa ve getirdiğime tabi olmasa and olsun ki o bile yoldan çıkmış sapıklardan olurdu derken nasıl olur ki İsa Aleyhisselam Allah Resulü'ndan sonra gelip kendi başka bir şeriatla hükmedecek. Bu mümkün değildir. Çünkü ayeti kerimede ben dini kemale erdirdim. Eksik hiçbir şey ne yapmadım? Bırakmadım ve İslam'dan da ne yaptım? Razı oldum diyor. İsa aleyhisselamın inişinde birçok hikmetler olduğu gibi indiğinde de en son din olan İslam dininin şeriatıyla da ne yapacak? hüküm edecektir. Bu böyledir ve böyle bilinen. Kardeşlerim İsa Aleyhisselam'ın zamanında huzurun artması ve bereketin çoğalması vardır. İsa Aleyhisselam'ın zamanı tamamen bolluk ve refah zamanıdır. Allah bol bol yağmur verecek. Yerden ürün ve bereket çıkacak. Mal çoğalacak. İnsanların arasında kin, nefret ve düşmanlık yok olacak. Evet. Ee, uzunca bir hadisin içinde Veccal'ın çıkması İsa Aleyhisselam'ın inmesi Yecüt ve Mecüt'ün çıkması ve İsa Aleyhisselam'ın onların yok olması için dua etmesinden bahsettikten sonra sonra Allah öyle bir yağmur gönderir ki kuru ve sağlam balçıktan yapılmış olsun kıldan yapılmış olsun hiçbir ev o yağmura dayanamaz bu yağmur yeryüzünü cilalı kaygan bir ayna gibi bırakana kadar yıkar diyor. Sonra yeryüzüne ürünü çıkar, bereketini geri ver denilir. O gün bir cemaat tek bir nar meyvasından yerler ve o nar kabuğunun çanağı ile de gölgelerini ver. Hayvanların sütlerinde de bereket olur. Öyle ki bir tek devenin sütü büyük bir insan topluluğuna yeter. Tek bir ineğin sütü bir kabiliye yeter ve bir tek koyunun sütü bir aşirete yeter diyor. Bunu Müslüm'ün kitabı'l fitemde bulursunuz kardeşlerim. Allah bu ümmete rahmet etsin. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz aslında peygamberler baba bir kardeştir. Anaları ayrıdır. Dinleri birdir. Ben Meryem oğlu İsa'ya insanlar için en yakın olanım. Çünkü benimle onun arasında başka peygamber yoktur. O ileride inecek. Allah Deccalı onun zamanında yok edecek. Yeryüzünde barış ve huzur olacak. Öyle ki aslan ile deve beraber otlayacak. Kaplan ile inek, kurt ile kuzu birlikte bulunacak ve çocuklar ellerinde yılanlarla oynayacak ama hiçbiri diğerine zarar vermeyecek diyor. Bunu Ahmed'in müsnetinde senedi sahih olarak görebilirsiniz aynı zamanda Fetul Bari dedi olabilirsiniz. Yine kardeşlerim Müslüm'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi Meryem oğlu İsa adaletli bir hakim olarak inecek. Cizyeyi kaldıracak devenizi başında kimse olmadan tek başına çayıla salacak kin, nefret ve düşmanlığı bırakacaksınız. Zekat vermek için adam arayacaksınız ama fakir kimseyi bulamayacaksınız buyuruyorum. İmam Nebevi diyor ki Allah kendisine razı olsun bunun manası çokluğundan dolayı yani devede insanların yeteri kadar ihtiyaç duymamalarıdır. Çünkü para ve mal çoğalacak istekleri ve ihtiyaçlar azalacak artık kıyametin yakın olduğu bilinecek diyor. Evet. Kardeşlerim İsa Aleyhisselam indikten sonra dünyada ne kadar kalacak ne zaman vefat edecek bu rivayetlere baktığımızda İsa Aleyhisselam'ın indikten sonra dünyada kalma suresi bazı rivayetlerde 7 yıl, bazı rivayetlerde ise 40 yıl olarak geçmektedir. İmam Müslüm'ün Abdullah bin Amr'dan yaptığı rivayette Allah Meryem oğlu İsa'yı gönderir. Sonra insanlar iki kişi arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksın huzur içinde 7 yıl yaşarlar. Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderirdi. yeryüzünde bulunan insanların kalbinde zerre ağırlığınca iman ve iyilik kalmayacak şekilde onların ruhunu kabzeder diyor. Bu Müslüm'ün kitabı Fitende. İmam Ahmet ve Ebu Davut'un rivayetinde ise kardeşlerim yeryüzünde 40 yıl kaldıktan sonra vefat eder ve Müslümanlar cenaze namazını kılar diyor. E, bu iki rivayette sahihtir bir problem oluşturmamakta İsa Aleyhisselam semaya kaldırılmadan önce 33 yaşında olduğunu e, ve elften el melahim de var bu indikten sonra da 7 yılda yeryüzünde kaldı mı toplam 40 ile diyor tabi en iyisini gene Allah subhanahu ve teala bilir gelen hadislerdeki ribayetler bu Bilmiyorum bu Cem'i yakalatabildim mi? Şimdi Müslüm'deki gelen ifadede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsa'nın indikten sonra yeryüzünde 7 yıl kalacağını ve yeryüzünün adaletle hükmedileceğini bereketin artacağını, ürünlerin artacağını söylüyor. Ee, İmam Ahmet'te ve Ebu Davut'ta gelen rivayette ise yüzünde 40 yıl kaldıktan sonra vefat edip Müslümanların cenaze namazını kılacağını söylüyor. E, bu iki rivayetin cemine baktığımızda, çünkü birbirlerine ikisi de sahih, e, gelen başka rivayetlerde İsa Aleyhisselam'ın semaya kaldırıldığında yaşı 33 olarak geliyor ve Müslüm'deki gelen 7 yıl daha yeryüzünde kalması nedir toplam? 40 yıl kalması tabi en iyisini yine Allah bilir. Evet, 33 yaşında göğe yükseltildi. İndiğinde tekrar 7 yıl daha eklerse 40 yıl. Tabi en doğrusunu yine Allah bilir. Kardeşlerim, kıyamet alametlerinden birisi İsa Aleyhisselam'ın Medine'de dördüncü kişi olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin yanına defnedilmesi de kıyametin alametlerinde bir tanesidir. O Medine'de yaşayıp Medine'de vefat edecek. Orada evlenecek. Ve biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin olduğu yerde omuz hizasında Ebu Bekir Efendimiz, onun omuz hizasında da Hazreti Ömer yatıyor. Onun çaprazında da e, kıyamet alametlerinden birisi İsa Aleyhisselam ne yapacak? Oraya defnedilecek. Evet. Demek ki İsa Aleyhisselam'la alakalı vakalar bunlar. Ee, sözü uzatmayalım. Bunlarla alakalı birçok e, rivayet gelir ve hakikaten mütevatir olarak gelen rivayetlerdir. Ama bazı taifeler e, hadis işte ahatsa kabul etmem derler. Aha sana mütevatir dersin. Onu da reddetme yollarına giderler. Ne derler? Biz hadisi alır Kur'an'a arz ederiz. Uyarsa alır, uymazsa atarız derler. Bu da şeytanlarının kendilerine ilhamından başka hiçbir şey değildir. Çünkü Rabbimiz ve Teala, O size neyi getirmişse onu alın neyden de ney etmişse ondan sakının ki felah bulasınız diyor. Allah neden ve nasıl sorularını sormadan işittik itaat ettik diyen samimi kullardan eylesin. Çünkü din, dindeki akidevi meseleler kardeşlerim. Bir laboratuvarda analiz meseleleri değildir. Bir fizik laboratuvarı değildir. Elinize bir şeyi alarak, tüpün altına tutarak, içindekilerini ayrıştırayım. İşte şunda şu kadar var, şu derecede kaynıyor denecek bir şey değil. İşittik, itaat ettik, müessesizdir. Allah hakkıyla iman edenlerden eylesin ve kitabında da Allah azze ve Celle'nin dediği gibi huda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman ederseniz sizi etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakır cehenneme atarız orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Huda kitaptır, beyan sünnettir, o müminlerde sahabedir onların Kur'an ve sünnetten geleni anladığı, tasdik ettiği hayatına geçirmediği gibi geçirdiği gibi geçirmezseniz orada terbiye edilecek şey sizi ateştir diyor. Evet. Kardeşlerim şey, e, İblisin ilk satması buradan kaynaklanıyor. Beni ateşten onu topraktan yarattın diyerek neyini kullanmış? Aklını, Aklını kullanıyor ve Allah Azze ve Celle'ye karşı hala diklenmiştir. Yani kendini haşa haşa Allah'tan daha akıllı olarak görmüştür ki bunun da cezasını ateşten çekecektir. Onun için ilk kıyası yapan da iblistir. Kardeşlerim Yecüc ve Mecüc kısmına bakacak olursak, Yecüc ve Mecüc kimdir ee, bu konuyu anlatmadan önce onların kim olduklarını ve Yecüc ve Mecüc kelimesinin ne anlama geldiğini bir anlatalım inşallah tabi e, Hz. İsa yeryüzüne indiğinde herkes iman edecek ama bu imanın bir geçerliliği olacak mı Tabii olacak çünkü kıyamet kopmadığı için kıyamet tepeye geldiğinde ancak tevbeler geçersiz iman geçerli olacak zaten aynen Mekke dönemine dönecek çünkü iman küfür savaşı olacak münafıklar bile ortadan kalkacak artık etmeyenin zaten kellesi gidecek ya Musa. çünkü savaş olacak ya kabul edecek ya da kelleyi verecek. Evet. İsa Aleyhisselam'ın inişinde zaten iki tayfa kalacak kardeşlerim. Ve zaten savaş ortamında inecek. Dikkat ederseniz insanlar emirini seçmiş yani mehdiinmiş bir araya toplanmış ve Deccal'ı öldürmeye karar verdiklerinde Allah Azze ve Celle ne yapıyor? o topluluğun içine İsa Aleyhisselam indiriyor ve onlar siyah sancaklı olacak ve hiç kimseye ne yapmayacak acımayacak imana davet edecek tasdik eden canını kurtaracak etmeyen evet Yecüc ile Mecüc yabancı bir isim Arapça olduğu da söylenmiş kardeşlerim eğer Arapça ise Yecüc ve Mecüc kelimesi tutuştuğu anda yanan ve alevlenen anlamına gelir. Veya çok tuzluluğundan dolayı tadı acı olan su anlamında kullanılmıştır. Veya düşmanın hızı anlamında kullanılmış. Yine mecüç kelimesi de çalkalanma, dalgalanma manasına gelmiştir. Eğer bu iki kelime Arapça ise bu anlamda olur. Yok eğer yabancı bir kelime ise Arapçayla ilgileri yoktur. Alimlerin çoğu bu iki kelimeyi hemzesiz olarak okur yacuç ve macuç olarak okumuşlardır. Buradaki hemze fazlalık sayılır ve o zaman asılları yecuc ve mecuç olur. Asıl kıraatında ise hemzeler cezimlidir. Evet. Ayeti kerimede de çalkalanma kelimesi bunun doğru olduğunu gösteriyor. O gün biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Keyif 99'da bu durum onların setten çıktıkları zaman olacaktır diyor. Kardeşlerim Yecüc ve Mecüc Adem ve Havvan'ın zürriyetinden olan insanlardır. Onlar hadislerde gelen özelliklere göre Türklerden oluşan ve dedikleri anlaşılmayan Moğollara benzerler. Onlar küçük gözlü, basık burunlu, kızıl tüylü, geniş yüzlü, sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli şekilleri ve renkleri Türklere benzer diyor. Ee, İmam Ahmet Ebu Harmelen'inden teyzesinin yoluyla aktardığına göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz akrep sokmasından dolayı sargılı olduğu bir şekilde hutbe verdi ve dedi ki siz düşmanlarınızın olmadığını söylüyorsunuz. Oysa siz Yecüc ve Mecüc çıkana kadar düşmanlarınızdan savaşmaya devam edeceksiniz. Onlar geniş yüzlü, küçük gözlü, gri saçlı, her tepeden akın ederek yayılacaklar. Onların yüzü deri üstüne deri kaplanmış gibi kalın etlidir diyor. Kardeşlerim, Hacı Raskalani onlar hakkında gelen bazı rivayetleri zikretmiştir bunlar 3 kısımda 3 özellikte toplanır birincisi bir kısmının vücudu sedir ağacı gibi büyük i̇ki, bir kısmının eni ve boyu 4 zira 3 bir kısmı kulakların üzerine yatar diğer kulaklarıyla örtünürler yine geldiğine göre uzunlukları bir veya iki karış en uzunları 3 karıştır ee, gelen rivayetlere göre çok kuvvetli insanlar kimse tek başına onları öldürmeye güç yetiştiremez. Dolayısıyla onların boylarının bir veya iki karış olması çok daha uzak bir ihtimal. Nevas bin Sema'dan gelen bir hadiste Allah subhanahu ve teala İsa aleyhisselama Yecüc ve Mecüc'ün çıkacağını hiç kimsenin onu öldürmeye güç yetiştiremeyeceğini bundan dolayı Müslümanları onların karşısına çıkmamasını emretmeyi bildirmiş ve ve kullarımı Tur'da muhafaza et diye vahyetmiştir. Ee, bazı alimler onlar sadece Adem'in zürriyetindendir. Havadan değil Adem falan falan olmuş diye söylenmiştir. Ee, Birçok İsrailiyattan haberlerde gelmiştir. Yecüc ve Mecüc Adem'in soyundandır ve o yeryüzünün kıyamete yakın en büyük fitnelerindendir selamünaleyküm oha beşler oha beşli değil kardeşlerim heh Cahennem'in soman som altından olan kapıyı çalanlar farklı bunlar farklı Kardeşlerim Yecüc ve Mecüc'ün çıkmasına dair delillere bakacak olursak ahir zamanda çıkması kıyametin büyük alametlerinde birisidir Kur'an'dan delillere bakacak olursak Rabbimiz Subhanahu ve Teala nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman ve gerçek vaat, ölüm, kıyamet yaklaşınca birden inkar edenlerin gözleri dona kalır. Yazıklar olsun bize derler. Gerçekten biz onu bu durumdan habersizmişiz hatta biz zalim kimselermişiz derler diyor. Enbiya 96-97'de Keyif suresinin 92 ve 99. ayetlerine bakacak olursak kardeşlerim Zulkarney'in kısasında sonra yeni bir yol tuttu nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu dediler ki ey Zulkarney bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmakta bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir şey verelim mi dedi ki Rabb'ımın beni için bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlı. Siz bana kuvvetinizden destek olun da sizinle onlar arasında aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yana arası aynı seviyeye gelince vadiyi doldurunca körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiler. Getirin bana üzerinde bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler. Rul Karneyn bu Rabbimden bir rahmettir fakat Rabbim'in vaadi gelince o bunu yerle bir eder Rabbim'in vaadi haktır dedi. O gün kıyamet gününde biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. da üfürülmüş böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir diyor. Kardeşlerim bu ayeti kerimede Allah-u Teala'nın veli kulu Zulharneyn'i insanlar ile bozguncu kavim Yecüc ve Mecüc arasında set yapması için görevlendirdiğini göstermektedir. Vakit gelip kıyamet yaklaşınca bu set açılacak ve Yecüc ve Mecüc büyük bir hızla topluca oradan çıkacak. İnsanlardan hiç kimse onların önünde duramayacaktır insanlar arasında dalgalanmaya ve yeryüzünde bozgunculuğa sebep olacaktır. Bu durum kıyametin kopup, dünyanın yok olmasına neden olan sura üfürülmeye yakın bir zamanda olacaktır. Yani Beccal öldürüldükten Mehdi ve İsa aleyhisselam zuhur ettikten sonra olacak. Bu şimdi ona geleceğiz inşallah tabi Yecüc ve Mecüc Dettcal'dan sonra tabi Yeryüzün ıslahından sonra yok ondan önce şimdi gelen rivayetlerde az sabredin aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün telaşla bizim yanımıza geldi diyor ve şöyle dedi La ilahe illallah yaklaşan bir şerden dolayı vay Arab'ın haline bugün Yecüc ve Mecüc'ün setinden şunun gibi bir delik açıldı. Bunu söylerken de baş parnağı ile şehadet parnağını birleştirdi ve Zeynep annemiz diyor ki Ya Resulullah içimizde bunca iyi kimseler varken biz helak mı olacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet zina fuhuş ve ahlaksızlık gibi kötülük çoğalırsa helak olursunuz demiştir yine kardeşlerim Nevvas bin Sema'dan gelen rivayette Allah İsa'ya ben şimdi bir takım kullar çıkardım ki kimsenin onları öldürmeye gücü yetmez sen etrafında bulunan Müslümanları Tur'da muhafaza et diye vahyeder sonra Yecüc ve Mecüc çıkar onlar her tepeden akın ederek yayılır onlardan önde gidenleri Taberiye gölüne uğrarlar da Orada bulunan suyun hepsini içerler. Bu Taberi Gölü kardeşleri, bu Hazar Gölü diye haritada gösterilen var ya, orası, gelen rivayetlerde orası, onlardır bütün suyunu içerler. Sonra gelenler oraya varınca, burada bir su olması gerekirdi derler. Onlar İsa ve beraberinde olanların etrafını sararlar. Öyle ki onlardan herhangi birine, bir öküzbaşı bugün birinizin yüz dinarından daha hayırlı olur. İsa ve beraberinde olanlar Allah'a dua ederler. Allah onların üzerine burun kurdu göndererek hepsini aynı anda birden öldürür. İsa ve beraberinde olanlar düzlüğe doğru inerler. Orada Yecüc ve Mecüc'ün leş ve pis kokularının doldurmadığı bir karış yer bulamazlar. İsa ve beraberindekiler Allah'a dua ederler. Allah uzun boyunlu ebabil kuşlarını gönderir. O kuşlar kokmuş cesetleri yüklenir ve Allah'ın istediği bir yere atar. Burada İmam Müslüm kitabın fitemde naklediyor kardeşlerim. Yine bir rivayette Müslüm'de Allah diyor geri kalanları da ne yapar? Bir yağmur gönderir. O yağmurda diyor yeryüzünü ne yapar? yıkar ve o seller diyor kalan cesetleri Allah'ın takdir ettiği yere kadar ne yapar götürür diyor demek ki kardeşlerim İsa Aleyhisselam'ın da müminlerin arasında olduğu bir zamanda bu fitne ortaya çıkacak ve yeryüzünü kasıp kavuracak ve öyle olacak ki düşünün bir taberi gölünü onların öncüleri gelecek içecek arkadan gelenler diyecek ki burada bir deniz vardı yani bir su vardı ne oldu diyecek diyor. İşte çokluğunu artık ne yapın? Burada takdir edin. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onların diyor attıkları oklar, yayları toplasalar en kalabalık kabileyi zikrederek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu kadar yıl yaksalar yine de ne yapmazlar? Bitiremezler diyor. Bu kadar büyük bir fitne olacak. Ve Allah Sübhanahu ve Teala İsa'ya yanındaki müminlerle mukaddes vadiye gitmesini ve kendisine sığınmasını emredecek diyor. Onlar çemberi daralttıkça daraltacak ve müminlerle İsa Aleyhisselam onların arasında Allah'a dönecek, Allah'a yalvaracaklar ve Allah subhanahu ve teala onların hepsine bir hastalık verecek ve onların hepsi orada ölüp gidecek. Ve yine dua edilecek, yerden, gökten fışkıran sularla onlar Allah'ın takdir ettiği yere gidecek ve Allah subhanahu ve teala gönderdiği kuşlarla yeryüzündeki cesetleri ne yapacak? Toplayacak. Kardeşlerim Yecüc ve Mecüc settini Kur'an-ı Kerim'de Zulkarneyn kıssasını okursanız orada onun e, bu setti kurduğunu görürsünüz. Allah bunu kulları için bir imtihan kılmıştır e, nedendir nasıldır sorusunu sorma hakkımız nedir yoktur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlar diyor her gün o setti diyor deler ve yorulurlar işte yarın gelelim burayı deler geçeriz derler diyor onlar diyor gitti mi melekler hemen o setti ne yapar tamir eder diyor ta ki o gün gelene kadardır Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkışı ahir zamanda olacak ve kıyametin büyük alametlerinden olacaktır. Ve bugüne kadar bu vaka olmamıştır. Bazı alimler Allah kendisine rahmet etsin olduğunu söylemişlerdir. Moğol istilasının bu Yecüc ve Mecüc tayfesi olduğunu iddia eden, iştahatta bulunan alimler olmuşlardır ama bu bir hatadır. Allah kendilerine rahmet etsin diyoruz. Çünkü bunlar Deccal'ın inişi İsa Aleyhisselam'ın nuzulu ve Deccal'ın öldürülüşünden sonra vaka olacak ki biliyorsunuz bu vakalar ne yapmadı? Gerçekleşmedi. Bu vakalar gerçekleşmediğine göre demek ki Yecüc ve Mecüc de yeryüzüne ne yapmadı? Zuhur etmedi. Allah böyle bir fitneye düşmekten hem bizi hem de neslimizi polis. Hıh. Hı. Şey şey. şey o ulaşacaklarını. Hı hı. öncülerinin. Ee, ama geçen derslerden göre, emanetim, de Bu cesase temmidar işte, ha, şey, rivayet. Hı hı. Ee, hani o da onları onu gördüklerinde soruyor o şöyle ne durumda duruyorum diyor e, deccan'dan sonra çıkacak dedik ya hı hı. Bu, orayla de, buranın alakası, alakası, alakası yok abi, abi? E, falan yerin diyor kurumuş nehirlere su verdi mi diye oradaki deccan'ın sorduğu sorayla buranın hiçbir alakası yok bir de, bir de, bir de, bir de. bağlantı kurmana gerek yok desin onun bağlantıyla alakası yok abi bu meselelerden sonra kıyamet alametlerinden birisi de yeryüzünde üç büyük çöküntünün olmasıdır bir mekan yerin içine girip kaybolunca buna çöküntü denir ayet-i kerimede de nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik diyor kasat 81'de kıyamet alametlerinden büyük alametlerden birisi de üç büyük çöküntünün yeryüzünde gerçekleşmesidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 10 tane alameti saydıktan sonra ne diyor biri doğuda biri batıda ve biri de Arap yarımadasında olmak üzere 3 tane büyük çöküntüden bahsediyor kardeşlerim bunu Müslüm kitab Fitende naklediyor e bu çöküntüler oldu mu e bu 3 büyük çöküntü diğer büyük alametler gibi şu ana kadar olmamıştır ama bu vakalardan sonra olacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu çöküntülerin ne zaman olacağını sorduklarında zina, fuhuş, hırsızlık, haksızlık çoğaldığında ve insanlar bunu alenen yaptığında bu üç çöküntü meydana gelecektir demiştir. Yine kardeşlerim kıyamet alametlerinden birisi duhandır, dumanın çıkması e, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sübhan ve Kuvvet şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkacağı günü gözetle bu elem verici bir azaptır diyor Tuhan 10-11'de bu ayetin manası Ey Muhammed her yeri kaplayacak ve insanların görmelerini engelleyecek gökten gelen bir dumanı o kafirlerle birlikte gözle işte o zaman onlara bu elin bir azaptır denilir. Bu söz onları azarlama ve suçlama olarak söylenecektir. Bunu böyle onlara söyle diyor. Şimdi bu dumandan kasıt nedir? Olmuş mudur? Yoksa olması beklenen alametlerden midir? Bu konuda kardeşlerim bu duman Kureyş İslam'a girmekte gecikip Aleyhisselatü Vesselam'a karşı geldiğinde onların başına gelen darlık ve açlık zamanında olmuştur. Onlar gözlerini göğe kaldırıp baktıklarında dumandan başka bir şey görmediler diyen de olmuştur. Kimisi ise bu görülmemiştir ama kıyamete yakın olarak gelecek alametlerdendir denmiştir. İbn Abbas Abdullah bin Ebu Müleyke'den gelen rivayette ben bir sabah İbn Abbas'ın yanına gittim. Bana bu gece sabaha kadar hiç uyumadım dedi. Ben niçin diye sordum. O kuyruklu yıldız doğdu. Duman alametlerinin kapıya kadar gelmesinden korktum. Ve sabaha kadar hiç uyumadım demiştir. Kardeşlerim kıyamet alametleri muğlak. Alametleri ise müphemdir. Şudur dememiz zordur. Sadece zikrederiz ve bu işte şudur dememiz zordur. Sadece bildirilenleri bizim anlamamız gerekiyor. Yani öyle bir duman ki apaçık olacak ve herkes onu görecektir. Ve insanları bu bürüyecektir. Hem müşrikleri hem de kâfirleri ne yapacak? Tamamen saracaktır. Bu da kıyametin en büyük alametlerinden bir tanesidir. Allah imanımızı muhafaza etsin. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın ee, ama öyle insanlar vardır ki mesela ismini zikretmeyim artık bazı tefsirlerde inanın çocuklar bile güler hem de çok büyük şatafatlı övdükleri böyle büyük alimler artık künyelerini demeyin tefsirlerine baktığınızda bu duhanla alakalı ne diyor biliyor musunuz bu vapurun dumanıdır diyor. Nasıl ki diyor vapur giderken diyor duman çıkarır her tarafı diyor kapkaranlık bir şey sarar diyor. İşte diyor duhandan kasıt da budur diyor. Yani bu şekilde açıklamış ve bırakmış. Yani hakikaten insanın tefsir diye alıp böyle okuması bile caiz olmayan bir şeyi işte böyle anlatmış hatta Nuh suresinin 16 17. ayetlerine bakarsanız daha önce ottum, taştım, şuydum, daha sonra insan oldum gibi cümlelerini görürsünüz ki yani pes pes yani vahdetil vücut dediğimiz Mevlana'nın felsefesini hem de kelamcı oldukları halde ki tekfir etmeleri gerekir kendi akidelerine göre maalesef birbirlerine zıt ifadeler almışlardır. Neyse konumuz o değil ama dumandan kasıt neymiş kardeşlerim? Her tarafı bürüyecek ve herkesi içine bu ne yapacak? ihate edecek. Göz gözü görmeyecek. Allah subhanahu ve teala bizi her türlü fitneden beri buyursun. Bunlar kıyametin büyük alametlerinden ve birbirini hep takip eden bunlar yine kardeşlerim büyük alametlerinden birisi güneşin batıdan doğmasıdır bu da Kur'an'da ve sünnette delilleriyle gelendir Kur'an'dan gelen deliller nedir? Enam 158'i okursak Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamayacak diyor. Gelen hadis-i şerifte bu ayetten bahseden hadis-i şerifte bundan kasıt güneşin batıdan doğmasıdır demiştir. Taberi ve İbni Kesir'de Kurtubi'de bunun delillerini bulabilirsiniz. Rabbimiz Subhano ve Teala bizleri iman üzerine yaşatıp iman üzerine öldürsün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güneşin batıdan doğduğu zaman haliniz ne olacaktır demiştir. Yine hadis-i şeriflerde güneş batıdan doğmadan kıyamet kopmaz işte o zaman bu olayı gören insanların hepsi iman eder ancak önceden iman etmemiş ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık bu imanın bir faydası ne yapmaz? olmazdır. Buna Bunu anlatabildim mi? Güneş artık doğudan değil de battığı yerden doğduğunda artık tövbe kapısı ne yapılmış Hı -hı. kapanmış oluyor Hı -hı. Allah subhanu kuvveti imanımızı zayi etmesin Peki, ne kadar zaman sabret gelecek onu sabret tamam demek ki güneş Alenin vaka olarak ne yapacakmış battığı yerden doğacak. Şimdi e, iman bahsine tekrar dönecek olursak kardeşlerim, burada bir açıklama getirecek olursak Allah'a iman, meleklere iman, meleklerin getirdiği kitaba iman ve o kitabın sunulduğu Resullere iman. Bu babları şöyle sırasıyla bir düşünelim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizlerin uyması gereken Aramızdaki yapmış olduğumuz ibadetlerde esas, esas kabul ettiği kitabı kimden göndermiş? Evet. Meneklerin içinde Ruhul kudus Emin olan cibrilden değil mi? Evet. Cibril bu mukaddes kitabı kime teslim etmiş? Evet. İnsanların içindeki en emin olana değil mi? Evet. Peki bu kitabı konuşma yetkisi anlatma yetkisi kime verilmiş? Ey Resul indirdiğime uy indirdiğimle hükmet peki indirdiğimle istediğin şekilde mi hükmet diyor indirdiğimi gösterdiğim şekilde onların arasında hükmet ve indirdiğimi ne yap tebliğ et diyor demek ki indirilen neyse hükmedilmesi istenilen neymiş o nasıl anladığın gibi mi gördüğün gibi mi değil gösterildiği şekliyle hükmetme mecburiyetindeyiz. İşte bu meselede de neymiş? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacak ve de o gün fayda ne yapmayacak? Vermeyecek. Daha önceki tevbe müstesna diyor. Peki birisi tutar da güneşin batıdan doğmasını başka bir şeye benzetirse işte bu İslam'dır. Bundaki kinaye şu. İslam batıdan bu tarafa gelecektir derse bu sözün hükmü ne olur? Veya geçerliliği ne ifade eder? Ne ifade eder? Geçerli midir? Değil. Neden geçerli değil? Çünkü vahyi konuşturmaya ehliyetli tek kişi var. Gerisi nedir? Bize düşen sadece nakildir. Sadece nakildir. Bu sözün aslı, astarı nedir? Yoktur. Güneş, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhaza diyor ki, Güneş nereye gidiyor? Bilir misin diyor. Ne diyor? Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Güneş görevini tamamladı, Rabbinin arşının altına secde etmeye gitti diyor şayet izin verilirse yarın doğacak verilmezse ne yapacak öylece kalacaktır öyleyse kardeşlerim demek ki Kur'an'ın anlaşılması sünnetin anlaşılması Kur'an'ın sünnetle konuşturulması ve sünnetin Kur'an'a ihtiyacından çok Kur'an'ın sünnete ihtiyacı olduğunu çok çok iyi ne yapmamız anlamamız gerekir eğer bunu anlamazsak yani akidedeki yanlışlık her türlü vakanın yanlış anlaşılmasına ve herkesin dinde belli bir görüş sarf etmesine ve istediği gibi konuşmasına ne yapar? Sebep olur. Allah hakka uyanlardan eylesin. Rabbim subhanahu ve teala iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi hepimize nasip etsin. Şimdi güneş batıdan doğduktan sonra iman ve tevbe etmenin geçersiz olmasına bakacak olursak kardeşlerim asi olanların tevbe etmeleri kabul olmaz diyor. Çünkü güneşin batıdan doğması en büyük alameti ve o anda herkes bu olaya şahit olacak. Böylece gerçeğin ne olduğu ortaya çıkacak ve Allah'a iman konusunda kabul ve tasdik etmeleri gereken boyunlarının borcu olan şeyin ne olduğunu herkes ne yapacak çok iyi alınıyor. Evet kardeşlerim belki yorduk devam edelim mi? Hı. Demek ki kardeşlerim gerçek bu şekilde ortaya çıktığında artık e, o ana kadar yapılan tövbeler geçerli ama ondan sonra artık fayda vermeyecek. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecek. Allah'ın kulları hakkında süre gelen adeti budur. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrayacaktır diyor. Kafir 84-85'te. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret tevbe kabul ettiği sürece kesilmez ee, bu üç güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe kabul edilir güneş batıdan doğunca herkesin kalbi o günkü ameliyle kapanır artık bundan sonra işledikleri amel kabul edilmez diyor bunu Ahmet'in müşnetinde bulabilirsiniz kardeşlerim evet Demek ki artık kimseye güneş batıdan doğduğunda tevbesi ne yapmıyormuş fayda sağlamıyormuş. Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde bu böyle kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bizi de neslimizi de iman üzerine yaşatıp iman üzerine öldürsün. Hiçbir tevbenin kabul etmediği edilmediği o güne bizleri ulaştırmasın. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. E, kardeşlerim fitne deyip geçmeyin. Hakikaten fitne ölümden beterdir. Ve karanlık olan zamanlarda kargaşa olan zamanlarda insanlar ne yaptığının farkına bile varamaz. Düşünün şimdi e, her zaman misallerde verdiğimiz gibi bir adet bir töre dediğimiz şeyler dinde neleri almış götürmüş değil mi? Düşünün bir haremlik selamlığı düşünün. Bir kadının dış örtüsünü düşünün. Bir kadının karşıdaki bir erkekle konuşurken konuşma adabına dikkat etmesini düşünün. Bir kadının dışarıya çıkarken süslenmeyi bırakmasını, koku sürünmemesini düşünün. Bir kadının bir erkekle tokalaşmamasını düşünün. Bakın sırf İslam'ın bu hükümlerini bir düğün dediğimiz hem de Allah için yapılan haram olan ilişkiyi helala çeviren bir vakada bunların hepsi tek tek dürülük çöpe atılıyor mu hatırlıyor mu? Nasıl? Adet töre dediğimiz bir şeyde tamamen ne yapıyor? Götürü veriyor. Evet. Demek ki bu da kıyamet alametlerinden birisi. Allah subhanahu ve teala öğrenen, aktaran samm kullardan eylesin. Kardeşim, kardeşlerim, kıyamet alametlerinden birisi de Dabbetül Arz. Bu da Kur'an ve hadislerde sabit olduğuna göre ahir zamanda yerden bir dabbenin çıkması kıyametin alametlerindendir. E, Rabbim sübhan ve Kuvveti Alâ kitabında o sür başlarına geldiği, kıyamet yaklaştığı zaman onlara yerden bir dabbe mahluk çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin olarak iman etmediklerini söyler diyor Nemil 82 bu ayette kardeşlerim insanların fitne ve fesat çıkardıkları Allah'ın emirlerine uymadıkları ve hak dini değiştirdikleri bir zamanda yerden bir darbenin çıkacağını ve insanlara bununla ilgili olarak konuşacağı vardır bunu İbni Kesir'de de geniş olarak izah etmiştim alimler o söz başlarına geldiği zaman ayetinin manasında yani onlar fesat ve isyan ve taşkınlıkta hatta açtıkları için diyor başlarına nedir bu gelecektir diyor ee, Allah subhanahu ve teala böyle bir zamana gelmekten bizleri beri buyursun hakikaten korkunç bir zaman hakikaten düşünün yerden bir e, yaratığın çıkmasını hemen seni durdurmasını sana mümin veya kafir demesini bir düşün. İnsanda akıl diye bir şey kalmaz ya. Hakikaten kalmaz. Birisi gece bir ışık görüyor, bir rüzgar görüyor, bir yer görüyor. Ya cam açıktır, ya kiremi doynamıştır, ya bir fare gitmiştir. Adam aklını yitiriyor şu oldu bu oldu diye değil mi? Bir de bir yaratığın çıkıp da yerden sen şusun dediğini düşünebiliyor musunuz? Şu an şöyle bir e, tasavur edebiliyor musunuz inan inan insan aklını yersin yani çünkü o bir diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyametin ilk alameti güneşin batıdan doğması kuşluk vakti dap arzın çıkması diyor ama diyor hangisi önce çıkacak hangisi sonra çıkacak bilmiyorum diyor evet. bu da büyük alametlerde birisidir ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dap ve çıkar insanların yüzüne damga vurarak iz bırakır, sonra içinizde bu insanların sayısı çoğalır. Öyle ki bir adam deve satın alır da ona, bunu kimden satın aldım diye sorulduğunda, o da yüzünde damga izi bulunan birinden der. Evet. Bu da dabbetül arz. Yine Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam sellem, çıkar diyor. Elinde Musa aleyhisselamın asası ile Musa Süleyman aleyhisselamın mührü vardır. Mühürlen kafirlerin üzerine tanınmalarını sağlayan bir iz bırakır asa ile de müminlerin yüzlerini parlatır İnsanlar yemek yemek için sofraya toplandıklarında içinden içlerinden biri ya mümin diye seslenir diğeri de ya kafir diye seslenir diyor bu hadis sahihtir Ahmet'in müsnetinde hadis numarası 7224'tür hakimin müstedrekinde vardır Albani camıyı sayırda zikretmiştir. Birçok senetleri vardır. Allah subhanahu ve Teala bizleri haktan ayırmasın kardeşlerim. Bu da Allah'ın yarattıklarından bir yaratıktır. Şekline şemaline girmeyeceğim. Rabte bidat ve küfür ehliyle konuşacak onlara mücadele edecek bir insandır. Onları susturmak için onlarla tartışacak, artık kabul etmeyen açık bir delille helak olacak, kabul eden de açık bir delille kurtulacaktır. Bunu da Hurtub'i nakletmiştir. halk hakkında hakikaten çok rivayet gelir. Çok rivayet gelir. Allah beni de neslimi de o güne eriştirmesin diye ben dua ediyorum. Rabbim fitne zamanını bizleri bırakmasın. E, Dabbenin nereden çıkaracağına çıkacağına dair gelen rivayetlere baktığımızda kardeşlerim, e, Huzeyfe bin Useyd'den gelen merfu bir rivayette, Dabbe mescidi Haramın bulunduğu yerde çıkar. İnsanlar sokağa çıktıklarında onu görünce şaşırırlar diyor. Evet. Sufyan bin Sufyan bin Uyey neden? Dabbe imam gece insanlara namaz kılır, ayrıldıktan sonra çıkar oysa namazdan önce insanlara dabbenin henüz çıkmadığı haber verilmiş olur diyor dabbe 3 yerden çıkar önce bazı çöllerde çıkar sonra kaybolur sonra köylerde çıkar sonra da mescidi haramda görülür diye rivayetler gelmiştir dabbenin görevi neydi İnsanlara mümin veya kafir damgası vurur mümin kişinin yüzünü parlatır bu onun imanlı olduğunu gösterir kafirin ise burnu üzerine bir iz bırakır ki bu da onun kafir olduğunu gösterir. Evet. Onun da görevi oymuş. Allah subhanahu ve teala iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmemizi nasip etsin. Kardeşlerim de hakikaten büyük alametlerden bir tanesi. Büyük alametlerden bir tanesi de büyük bir ateşin çıkması ve bütün insanları bir araya toplamasıdır. Bu rivayetlere baktığımızda ateşin Yemen'deki Aden'de bulunan kuyulardan çıkacağı geçmektedir. Bazı rivayetlerde ise Yemen'in güneyindeki denizden çıkacağı da geçmektedir. Hadis-i şerife baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alametin sonuncularından birisi Yemen'den çıkıp insanları bir meydana toplayan ateştir buyurmuştur bunu Müslüman fitende bulabilirsiniz yine Huzeyfe'den Allah kendisinden razı olsun gelen bir rivayette Aden kuyularından çıkıp insanları bir meydanda toplayan ateş diyor yine kıyametten önce Hadramert'ten veya Yemen'in güneyindeki denizden bir ateş çıkacak insanları bir meydanda toplayacak diyor Allah subhanahu ve teala bizleri hayırdan ayırması. Ve tamamen bu ateş insanları ne yapacak? Bir araya getirecek diyor. Yemen'den çıktıktan sonra yeryüzüne yayılacak ve insanları bir meydana doğru toplayacak. İnsanlar ise üç grup halinde olacak diyor o zaman. Birincisi yiyecek ve binekleri bol olan, bu dünyadan doymuş ahiret hayatını özleyenler. İkincisi bazen yürüyen, bazen hayvana binen, Bunlar bir deveye birden fazla kişi olarak biner. Çünkü o gün hayvan sayısı az olacak. Üçüncüsü ise ateşin önüne katıp her yönden toplanma yerine götüreceği insanlar ki o insanlardan kimi kaçacak, kimi de ateş onları yakacaktır. Bu rivayetleri Bukhari'de, Müslüm'de ve diğer şeylere baktığınızda görürsünüz. E, Ateşle ilgili rivayete baktığımızda kardeşlerim, biz Ya Resulullah o an ne yapalım? Yani ateş çıktığında bize ne, ne, ne dersin, ne tavsiye edersin dediklerinde Allah Resulü ne diyor? Şam tarafına gidiniz. Şam tarafına gidiniz diye ne yapıyor? Üç kere eliyle orayı işaret ediyor. Ne yapalım? Nereye gidelim? Şam tarafına gidin, Şam tarafına gidin diyor. Burada da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Şam'ın toplanma yeri olduğunu bildiriyor. Evet. Allah subhanahu ve teala bizlere hayır ihsan etsin. O, o toplanma yerinin ne olduğunu nasıl olacağını e, teferratıyla bildirmiyor. Ama ateşin çıkacağını ve aleyküm selam ve insanları bir araya getireceğini söylüyor. Rabbim subhanahu ve teala bizlere hayırdan ayırması kıyamet alametleri küçük ve büyük olarak böyle bir bir zikrettik bu sohbetlerin akabinde şöyle önemli sonuçlar çıkar kardeşlerim kıyamet alametlerine iman gayba imandır herhangi bir müslüman buna iman etmezse imanını tamamlamış sayılmaz bu çok önemli bir noktadır Kıyamet alametlerine iman kayba imandır. Bu konudaki şek şüphe herhangi bir Müslümanın imanını zayıf ettirir ve imanı tamamlanmamış sayılır. Kıyamet alametlerine olan iman ahiret gününe imanın içindedir. Onun cüzlerinden bir cüzdür. Nasıl ki biz imanı anlatırken kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar tasdik edecek diyoruz ya ve iman şube şube diye anlatıyoruz ama tutuyoruz mesela bir kadere imanı anlatıyoruz nasıl ki iman anlaşılmadan kadere iman anlaşılmazsa anlatabildin mi? çünkü o da onun içinden bir cüzdür ama o cüzden sonra da kendi aralarında ayrılan bir cüzleri vardır mesela Allah'ın takdiri derken ne diyoruz? Allah bunu biliyordu Allah bunu diledi Allah bunu yazdı Allah bunu yarattı diyoruz değil mi aynen kıyamet alametleri de nedir ahirete imanın cüzlerinde bir cüzdür bundaki şek şüphe insanın imanını ne yapar zedeler yine kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan gelen ister mütevatir olsun ister ehat olsun sahih gelen hadise iman etme onları kabul etme dinin emrindendir farzlarındandır. Onu reddetmek caiz değildir. İtikad konuları hadisten ispat edilmişse bitmiştir. Ben Kur'an'a gelmiyorsa, Kur'an'dan bir ayet değilse kabul etmiyorum diyen bir insanın imanı zedelenir. Kardeşlerim a.s.m. kıyamet alametlerinin ortaya çıkanlarında ve ileride olacak olanlarından da kendi ümmetini haberdar etmiştir. Bu alametlerden birçoğu da şimdi ortaya çıkmıştır. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah Subhanahu ve Teala saklı tutmuştur. Onu ne Allah'a en yakın bilen bilinen melekler bilir ne de bir peygamber bilir. Çünkü Cibril hadisini hatırlayacak olursanız, kıyamet ne zaman kopacak diye Allah'ın Resulü'ne İsra ve sorduğunda ne demişti? Soran sorulandan daha bilgili değil. Demek ki Allah subhanahu ve teala bunu hiç kimseyle ne yapmamış paylaşmamış ama bazı hesap hatalarına düşenler var. Hatırlıyor musunuz? İşte milenyum. Neden milenyum dendi bilir misiniz? He? Kıyametin kopacağını hesaplamışlardı. Onun için milenyum demişlerdi. Hesap hatası oldu. Gene birçoğu fakir düştü. Çünkü onların inançlarına göre bütün varlığı yoğunu e, Allah yoluna infak edip çöllere düştüler. Kıyamet orada bekliyorlardı. O da onların herhalde kıyameti oldu. Neyse konuyu uzatmayın bu tarafa. Ama devamlı kıyametin kopacağını hesaplamaya çalışan Ebced uğraşan, cifirle uğraşan birçok kehanette bulunan insanlar vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar hakkında ne demiştir? Yıldıza bakıp kehanette bulunan Ebcedle uğraşıp cifir yapanın İslam'da nasibi yoktur demiştir. Allah böyle hallere düşmekten Muhammed ümmetini beri buyursun. Kardeşlerim, bu dünyanın sonunun ne zaman olacağı konusunda tarih bildiren tek bir ayet hadis nedir? yoktur. Bunu iddia eden Allah'a büyük bir iddia etmiş olur ki bir yalancı duruma düşer ve lanetlenme konumundadır küçük alametlerin hepsinin görülmesinden maksat birkaç alamet hariç o büyüklükte alametin kalmaması anlamındadır. Bir şeyin kıyamet alameti olması o şeyin kötü veya haram olacağı manasını da taşımaz. Kıyamet alametleri haram, vacip, mübah, iyi, kötü olan şeylerden oluşur. Şu ana kadar büyük alametlerden hiçbiri daha görülmedi. Büyük alametlerden ilki görülünce diğerleri de onun peşini sırayla ne yapacak takip edecek. Kardeşlerim yine kıyamet alametleri e, görülen her alamet aynı zamanda nedir hiç dikkat ettiniz mi düşündünüz mü aynı zamanda da aleyhissalatü vesselam efendimizin mucizelerindendir ve onun peygamber olduğunun nesidir delilleridir ama aklı ön plana getiren insanların eğer dikkat ederseniz Peygamber'e verilen tek mucize vardır, o da kitaptır derler. Hiç düşündünüz mü, yakaladınız mı bu sözü? Sırf bunları inkar etmelerine sebep sadece orada da bunu kayıt aldığını almışlardır. Bir hata, ne kadar hataya gitmelerine onları ne yapmıştır? Sevk etmiştir. İşte Kur'an sadece Peygamber'e verilen mucizedir demelerinin sözü de budur. Halbuki bu alametlerin hepsi Peygamber'imizin nedir? Mucizesidir. Ve onun peygamber olduğunun da delilleridir. Allah şeksiz şüphesiz iman nasip etsin bizlere. Kardeşlerim kıyamet alametlerinden olan birçok alamet bu dünyanın ileride yok olacağını gösteriyor ki aynı ölmek üzere olan insanda görülen belirtiler gibi dünyanın sonunda ne yapmış yaklaşmıştır. Tevbe kapısı güneş batıdan doğuncaya kadar açık açık. Güneş batıdan doğduktan sonra kıyamet kopana kadar tevbe kapısı kapalı kalır. Güneş batıdan doğduğu anda hemen kıyamet kopmaz. Bir müddet daha hayat devam eder. Ve insanlar hayvanlar gibi yeryüzünde çırılçıplak cinsi münasebette bulunurken kıyamet onların üzerine ne yapacak? Kopacak. Ve kıyamet ancak en kötü insanların üzerine kopacak. Tabi her şeyin doğrusunu Allah bilir. Allahü Teala hepimizi bağışlasın. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Ee, üç haftadır devam eden sohbetimiz inşallah buraya kadar. allah subhanahu ve Teala anlattığımız doğruları yaşamayı ve nasihatleri tutmayı nasip etsin. Bu konuyla alakalı birçok eserler vardır, kitaplar vardır. Ama biz gücümüz nispetinde ana başlıklarıyla yakalatmaya çalıştık. Rabbim Subhan-ı razı olduğu kullarından eylesin. Fitnenin her türünden bizleri uzak kılsın. E, fitne ve fesata yol açacak bütün bu hadisleri öğrenen ve iman üzerine yaşamaya gayret eden samimi kullardan bizleri de eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşveden la ilahe illa ente Estağfiruka ve etubiyleh Velhamdülillahi Rabbil alemin <gülüyor> Sorusu olan arkadaş varsa Buyurun sorsun inşallah